Bir Söz küçüm programında da sizlerle birlikteyiz. Ben Melda. Bugünkü konuklarımız Yöret Vakfı'ndan Taner Börekçi ve Dilara Köktürk. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün hem kısaca Yöret Vakfı'ndan hem de Yöret Vakfı'nın 2009 yazında gerçekleştirdiği Yöret Yaz Organizasyonlarından bahsedeceğiz. Öncelikle biraz sizi, de, sizi tanıyalım. E, ardından da hem YÖRET'e hem de yaz projelerinize geçelim. Tabii. Buyurun Taner Bey. Ben YÖRET Vakfı'nda 2007 senesinden beri çalışıyorum. Yaklaşık 2 yıldır e, bu projede daha doğrusu YÖRET Vakfı'nda çalışıyorum. Daha öncesinde de farklı e, sivil toplum örgütlerinde farklı projelerde yer almıştım. Şimdi de YÖRET Öğrenci Desip Projesi'ne adı verdiğimiz bir proje yürütüyorum. De ee, ben de rehber öğretmeniyim. Ee, 2003 yılında başladım rehber öğretmenliğine. Ee, ben de Taner gibi daha önce birçok e, sivil toplum kuruluşunda çalıştım. Ve projelerde çalıştım, görev aldım. Ee, daha sonra e, bu projede buluştuk. Ee, yoyo 2009 yaz etkinliklerinde evet birlikte. Ee, aslında oraya geçmeden e, Yöret Vakfı. Nedir? Açılımı nedir? Hı hı. Yöret Vakfı ne zamandan beri faaliyet gösteriyor? Biraz sizden öğrenebilirsek. Tabii ki. Yöret Vakfı 1972 yılında Bilge Kololu tarafından kurulmuş bir vakıf. Açılımı ise Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber geliştirme Vakfı. Şu an üniversitelerde PDR olarak geçen Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olan olarak geçen bölüm o zamanlar sadece rehberlik olarak alınıyormuş. O yüzden de 1972 yılında kurulduğunda Psikoloji Danışmanlık değil... Evet. Sadece, Sadece rehberlik olarak Aa, Yazılmış ee, Peki yöret ya o günden bugüne Muhtemelen çok projede Hı -hı. yer almıştır Ve çok projeyi gerçekleştirmiştir Hı -hı. Ama belki Hı -hı. en azından hani şu aralar yönet ne Hı -hı. yapıyor e, Hangi projeleri yürütüyor ve Kimlerle birlikte e, Hangi hedef kitlelerle yani Birlikte çalıştığınız e, kişi Hı -hı. ve kurumlar Aynı zamanda hitap ettiğiniz kişi ve kurumlar Kimler oluyor Tabi şu an e, vakfımızın başkanı e, Nüket Atalay ee, bu sene içerisinde 2009 senesinde e, yaptığımız projelerden bahsetmek gerekirse bunlardan e, bir tanesi benim koordine etmeye çalıştığım e, yöret öğrenci destek projesi bir diğeri ise e, barış için sanat projesi ondan sonra bir de güvenli okul projemiz var bunlardan güvenli okul projesinin amacı e, ilk öğretim okullarında ve liselerde çalışan rehber öğretmenlerin bir kriz durumunda e, nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili bir proje bu. Hı hı. E, öncelikle belirli okullardaki rehber öğretmenler e, vakfımıza geliyorlar. Ve burada sıkı bir eğitime tabi tutuyorlar. Ardından bu eğitimi aldıktan sonra da kendi okullarına gidip e, bir çalışma yapmaları gerekiyor, bir eylem planı yapmaları gerekiyor. Ardından e, belli aralıklarla, süpervizyon desteğiyle de bu kendi yaptıkları projeyi bitiriyoruz. Tabi bu e, rehber öğretmenlerin ne işine yarıyor? E, okulda herhangi bir kriz durumunda mesela iş istenmeyen vefat veya herhangi bir şiddet durumunda e, okul yönetimi nasıl davranması gerektiğini bilmiş oluyor. Fakat... Aslında bir güçlendirme projesi evet, o zaman. Evet, kesinlikle. Tabii bunun ee, proje sorumlusu burada olmadığı için çok da fazla detaylı bilgi bu konuda sıra <gülüyor> size aktaramayacağım. O zaman başka bir programda bu konuyu da ele evet, almak üzere. Evet, <gülüyor> evet, evet, ee, belki evet. de hani yönetin e, bu yaz gerçekleştirdiği, çocuklarla birlikte gerçekleştirdiği... Yöret Yaz Organizasyonlarından veya kısaca sizin deyiminizle yo YOYO'dan yoyo. bahsedebiliriz. <gülüyor> evet. ee, YOYO nasıl bir proje, nasıl başladı, Hı -hı. E, şu an ne aşamada veya bitti Hı -hı. mi? Bunları ee, sizden öğrenebilirsek. YOYO esasında bir uluslararası projenin uzantısı. Ee, biraz önce bahsettiğim Barışçın Sanat Projesi'nin kısaca biz olarak isimlendiğimiz projenin bir uzantısı. Bu projenin amacı ise e, ilki öğretim okullarına ve liselerdeki şiddet olaylarının sanat yoluyla e, daha düşük düzeylere çekilmesi ve başarının arttırılması ile ilgili bir proje. Bunun içinde 2008-2009 senesinde Gazi Osmanpaşa bölgesinde bulunan bir ilk öğretim ve bir de e, lisede bir yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirildi. E, ardından da e, bir final gerçekleştirdik. Tabii bunun farklı değerlendirmeleri var. Yine e, keza ayrı şekilde şeyi söylemek istiyorum. E, yine Bu projenin sorumlusu da burada olmadığı için e, bu konuda çok fazla detaylı e, bilgi e, veremeyeceğim size. Ama şunu söyleyebilirim. E, Okul müdürü en son e, proje sona erdiğinde evet dedi gerçekten şiddet olayları azaldı. Çünkü hani disiplin suçlarında ciddi bir azalma var okulunuzda. Evet. Çocuklarla nasıl projeler gerçekleştiriliyor? Yani eğitimin kapsamında hani... Hı. Nasıl yöntemler kullanılarak neler yapılıyor böyle kısacık alabilirsek? Tabi e, özellikle Buruşin Sanat Projesi'nde farklı disiplinlerde e, uzmanlaşmış olan kişiler lise ve ilköğretim okullarına giderek onlara çalış çalışmalar gerçekleştirdiler. Hani bunlardan bir tanesi mesela en baştaki örneği Ebru çalışması gerçekleştirildi. Ondan sonra Kendin Kendini Çal adı altında bir beden perküsyonu ile ilgili kekeça. bir... Evet, Kekeça. <gülüyor> Onunla ilgili bir çalışma gerçekleştirildi. Tüvüçün Bey destek verdi o konuda. Ondan sonra Kumbara Beden adı verilen yine ses, nefes ve bedenle ilgili bir çalışma gerçekleştirildi. Yine... E... Işın Kucur isimli arkadaşımız Soy Ağacından Öyküler isimli çok güzel bir tiyatro performansı çıkardı. Tabii hani bunlar bahsettikçe böyle insanın bahsedesi geliyor. Gerisi getirmek geliyor ama dediği gibi detaylı bilgi yine proje sorumlarımızdan almakta çok bir fayda görüyorum. Bunlar geçen yıl yaptığınız evet, çalışmalarda. Evet evet evet 2009'da işte... Gerçekleşirdiğimiz proje 2008-2009 döneminde. Yine bu e, okullardaki şiddet önem, e, olaylarını önlemek için e, yapmış olduğumuz bir de yaz etkinliğimiz var. Adı da e, Yöret Yaz Organizasyonu olarak e, geçiyor. Yine burada da amacımız öğrencilerimiz böyle dışarıda top oynamasınlar yazın. Ondan sonra bilgisayar başında uzun saatler geçirmesinler diye. Daha farklı bir şey yapalım dedik. Yine e, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz... E, Şiddet önemi ve azaltma eylem piyanı kapsamında bir dizini etkinlikleri içeren bir çalışma. Peki yine İstanbul'da bir ilçede ya da bir ilk okulunda mı gerçekleştirildi? Tabii. Hani kaç çocukla ve kimler gerçekleştirdi belki de? Hı -hı. Çünkü yöretim böyle bir Hı -hı. çalışması da var evet. hani benim bildiğim kadarıyla. Genelde evet. çalışmaları genç yöretliler yürütüyor. Evet. Onlardan da bahsedebiliriz. Evet. Ama hani bu bağlamda belki yoyodan bahsedersek. Tabii. Yo yo dediğim gibi açılımı Göretez Organizasyonu olarak geçiyor. Yo yo çalışmasını biz yaparken öncelikle üniversitenin PDR bölümünde okuyan e, öğrencileri bir dizi eğitime tabi tuttuk. Yine uzun soluklu bir eğitime tabi tuttuk. Arkasından burada eğitim alan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz e, kazan<noise>dıkları becerileri Bahçelievler Yeni Mahalle'de bulunan iki ilköğretim okulunda e, yine 400 öğrenciye, öğrenciyle birlikte daha doğrusu çalışma fırsatı gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi Özlem Mumcuoğlu tarafından alınan bir eğitimli kukla, kukla yapım atölyesiydi. Ne kadar güzel. Atölyenin adı da ben bir kuklayım. Öğrencilerimiz atık malzemelerden çok güzel, çok renkli, inanılmaz güzel kuklalar yaptı orada. Ondan sonra, onun ardından yine... Eğitim gönüllü vakfıyla yapmış olduğumuz bir protokol çerçevesinde sağlık geliştirme polisi ile ilgili bir eğitim aldık. Yine bu projede oyunlarla yapılan bir eğitim. Orada da araç olarak oyunlar kullanılıyor. Yine bu şekilde bir eğitimimiz oldu içeride. Ardından Tolga isimli bir arkadaşımız bize müzikle yaratıcılıkla ilgili bir eğitim verdi ve burada da farklı yine atık malzemelerden hangi müzik aletleri yapılabilir ve bunu nasıl değerlendirebiliriz üzerine bir Çalışmaydı. Yani sonuna kadar biz öğrencilerin e, <gülüyor> yaratıcılıklarını, yaratıcılıklarını kullanmaya e, çalışıyoruz. E, atık e, atık e, malzemelerden evet, gerçekleştirilen. Evet. E, belki burada e, Dilara'ya dönüp e, yaz kamp, yaz çalışmaları ile ilgili olarak bildiğim kadarıyla Dilara okul <gülüyor> sorumlusu projesinde. Evet. 400 çocuktan demin bahsettiniz. <gülüyor> e, bu 400 çocukla hani bir anda mı? çalışmalar gerçekleştirildi. Yoksa farklı dönemlerde hı hı. belli sayıda çocuklarla mıydı? Hı hı. Ve hani? e, i̇ki dönem olarak aldık çocukları. E, i̇lk dönem bir sıkıntımız yoktu. E, fakat ikinci dönem e, başka bir e, profille çalışmaya başladık. Özellikle işte e, camiye giden, Kur'an kursuna giden çocuklarla birlikte çalışmalar yaptık. E, sabah Çocuklar e, Kur'an kursuna gidiyorlardı. Öğleden sonra da bizimle birlikte etkinliğe katılıyorlardı. İki farklı şeyi böyle bir arada görmek onları da şaşırttı. E, bizim için de özellikle genç, genç yöneticiler için de e, farklı bir deneyim oldu. Çünkü e, risk altında olan, işte e, sokakta su satan, mendi satan çocuklarla birlikte çalışmak, işte e, camiden çıkan çocuklarla birlikte çalışmak, e, onların hayat deneyiminde ya da meslek hayatlarına ee, ...en zor yerden başlamak demekti. Aslında belki biraz daha öncesine çekip çocukların katılımı, çocukların gönüllü katılımı mıydı... ...yoksa okullarda, okulların hı hı. mevcut öğrencilerinden mi seçildi? Hı hı. Hani... Onların projeden daha önce nasıl bir bilgileri vardı? Ee, başlangıçta e, okullar kapanmadan önce öğretmenleri e, bizim broşürlerimizi dağıttılar ve yaz okulunu anlattılar. Ama e, öğretmenleri anlattığı için bunu çocuklarda bazı bilgiler eksik geldi. Örneğin yaz okulu deyince işte test kitabını alan ondan sonra kalemiyle, defteriyle gelen çocuklar oldu. Ya da işte e, havuza gitmeyi bekleyen, işte buradan çıkacağız ya da işte basketbol var mı, futbol var mı diyen çocuklar oldu. E, onların beklentilerini e, ilk derslerde yaratıcı drama yaparak tamamıyla karşıladığımıza inanıyorum. Dramanın büyüsüne kapıldı çocuklar. E, başlangıçta birbirine dokunmayan, doğaçlamalara katılmayan işte böyle köşede duran çocuklar iki gün sonra Gayet güzel dua doğa, duaçlamalara katıldılar Kendilerini çok güzel ifade eder hale geldiler. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Fındıkzade Sema Aydın Doğan Parkı eğitim da, park, eğitim eğitim park, parkında eğitim parkında evet hı hı, bir şenliğimiz oldu. Ertesi günü kapanışımız oldu bir kukla sergimiz oldu. Kutla sergisinden sonra hem veliler işte hem çocuklar hem işte yönet vakfının genç yönetiler. Ve Yönetim Vakfı'nda çalışanlar. Ee, güzel bir etkinlik yaptık. Ee, kısa bir parça arası verelim isterseniz. Ee, daha sonra hem genç yöretlilerden hem de projenin benim merak ettiğim diğer detaylarından bahsetmek üzere buluşalım. Broken strings, broken threads, broken springs. Parçadan sonra yeniden birlikteyiz. Ee, Yöret Vakfı'nın yaz organizasyonlarından Taner Börekçi ve Dilara Köktürk bizlerle birlikte. Hı. Ve Yöret'in bu yaz gerçekleştirdiği yaz kampından ve yaz etkinliklerinden bahsediyoruz. Ee, çocukların tepkisi nasıldı? Aslında ben biraz da onu merak ediyorum. Hem gerçekleştiren etkinlikleri hem de bir şekilde farklı beklentilerle gelip, hı hı. işte demin e, yaratıcı drama çalışmalarının onların beklentilerini karşıladığından bahsettin. Hı hı. Hem nasıl geri bildirimlerde bulundular size hem de böyle bir ortamda ilk defa bulunanlar belki vardı aralarında. Hani onların bu programa bakışları nasıldı? Böyle küçük anekdotlar evet. varsa da paylaşırsanız. Şimdi e, aralarda değerlendirme alıyoruz öğrencilerimizden e, ve genelde hep değerlendirme şöyle yaz okulu yaz hiç bitmesin ondan sonra kışın da gelin kışın da siz yaz etkinliği yapın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da sıkılacağımızı zannetmiştik ama hiç sıkılmadık. Evet. Hemen araya gelip evet, evet. bir çocuk kaç gün etkinliğe katıldı? 15 gün. 15 gün hı -hı. oldukça da ve takip eden bir süreç aslında haftanın Tabii her günü. Hı. Tabii günde 4 saatlik bir programımız var. Her gün gelip 4 saat boyunca etkinliklere katılıyorlar. Ve ilk günden sonra çok güzel bir şey başımıza geldi. İlk gün yaz etkinliğinden çıkan çocuk çocuklar, "Aa işte bilmem kim de getirebilir miyim? Kuzenim de gelebilir mi? Kardeşimi de getireyim." Ertesi gün bir baktık sayımız artmış. Bir sonraki gün sayımız tekrar artmış, tekrar artmış. <gülüyor> en Tabii. sonunda evet, artarak gitti böyle büyüdük. Bugün yine şey ikinci bazı zamanlarda yine sıkıntımız oluyordu çocuk toplamatta. Hani hedeflediğimiz sayıya ulaşamadığımız zaman biz elimizde duyurular. Ondan sonra mahalle mahalle gezip işte cami kuran kursu gezip hı hı. E, duvarlara e, hocalarla konuşup yazı konuyu ya da tekniklerimize anlatmaya başladık. Bir gün yine bir mahallede bir çocuklarla konuştuk. Tamam geleceğiz dedi öğrenciler. Aradan başka bir öğrenci daha duymuş. Peşimizden koşturmuyoruz ama caddede yürüyoruz artık. Böyle bıcır bıcır koşuyor arkamızdan. Geldi ya dedi ben dedi Trabzon'da okuyorum dedi. Acaba dedi ben dedi katılabilir miyim dedi yazık. <gülüyor> <gülüyor> Ve geldi mi sonra? Tabii ki aldık zaten. Herkes <gülüyor> başladı o da kuklasını yapmıyor böyle <gülüyor> elinde boyalarla. <gülüyor> Kukla vardı, yaratıcı drama vardı. Aha. Müzik vardı. Müzik, müzik, müzik de yaratıcılık. Hı hı. yaratıcılık. Yine Bilgin Mense'nin Çölü Çalışmaları <gülüyor> birbirinden e, Söz Küçüğün isimli kutu oyunumuz vardı. Ondan sonra bir de sağlığı geliştirme projemiz vardı. Bara e, pardon bir de doğaçlama tiyatro var. Doğaçlama tiyatro Onu da evet. unutmayalım. E, hepsinde belli süre çalışma fırsatı buldular ve belki de hani aslında çok keyifli bir çeşitlilik... Hani Tabii bir de. tanesi hoşlarına gitmediyse onun alternatifi başka bir Hı. çalışma herhalde birkaç gün sonra onların için çok keyifli olmuştur. Tabii bir geri değerlendirmede çocuklardan şey almış. Bugün yaratıcı olduğumu fark ettim yazmış. Aynen. <gülüyor> yani belki de hani orada ilk kendi kendine dair bir şey fark etme adımını orada atıyor oluşu. Tabii yine bir küçük çocuk öğrencimiz şimdi hani... İlk öğretim düzeyinde hani özellikle ortaokulda böyle bazı yaş gruplarında evde tutuşmak istemezler öğrenciler. Özellikle erkek ve öğrenciler ve kız öğrenciler. Bu tam yaş grubu demişken e, bundan bahsetmedik sanırım. 9-13 yaş, yaş grubu Hı -hı. ilk öğretim. Evet, evet. Bir öğrencimiz şey yazmış, değerlendirmediler. Kız ve erkeğine arkadaş olabileceğini öğrendim demiş. Gördüm evet, burada. <gülüyor> Direktörde burada drama oyunlarının çok büyük buz kırıcı etkisi olduğunu hani... Hı -hı. Tekrar, tekrar Geri bildirim olarak Evet bizim çocuklara Kattığımız bir şey var ama aynı zamanda Çocukların da bize kattığı şeyler var Özellikle genç öğretilere Yeni öğretmen olacaklara Seneye ya da işte 2 yıl sonra öğretmen Olacaklara Mesela farklı olan Çocukla ne yapılır sınıfta İşte hiperaktif çocukla Ya da işte istismara uğramış çocukla Ne yapılır Onun karşısında nasıl durulur ya da ötekine karşı nasıl yaklaşılır? Bizler çok büyük dersler verdi aslında çocuklar. Aslında bir karşılıklı, karşılıklı öğrenme ve paylaşım. Karşılıklı, evet. Bu arada tam bundan bahsetmişken genç öğretliler kimdir? Üniversite hı. öğrencileri, hı. öğrencileri evet. sanırım. Evet, hı hı. üniversitenin PDR bölümünde hı hı. okuyan e, öğrenciler. Psikolojik danışmanlık, perehberlik. perehberlik. Evet. Onlar bizim hakkımızı geldikten sonra oryantasyonunu aldıktan sonra, etkinliklere katıldıktan sonra biz onlara genç olarak hitap ediyoruz. Gönüllü olarak geliyorlar bu, ve tabii, katılıyorlar. Tabii, tabii, kesinlikle. E, şu şekilde çalışıyoruz. Genelde Sene başlarında üniversitelerin ilgili bölümlerine gidip, psikolojik danışmanlık ve buralarda öğrencilerimize projemizden bahsediyoruz. Yani yöret öğrenci destek projemizden bahsediyoruz. Bu projemiz içerisinde, projemiz içerisinde çünkü farklı etkinlikler var. Bunlardan bir tanesi sosyal sonun projesi, projeleri. Tabii bu sosyal sonun projelerinde biraz daha farklı bir özelliği var. O da şu, öğrenciler kendi çalışma alanlarıyla ilgili projeler yapıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi kuşatlar köprüsü projesi, yaşlılık danışmanlığı ile ilgili. Ondan sonra yine e, özel eğitimde e, psikoloji danışmanlıkla ilgili bir e, projemiz var. Eğitiyoruz, öğreniyoruz. Burada da <gülüyor> benzer bir e, şey söz konusu. Çünkü e, çocuklar eğitirken de öğreniyorlar. Kendilerine de çok şey katıyor bu süreç. Ondan sonra bir de kariyer basamakları adını verdiğimiz sosyal sunuk projemiz var. Genç birlikte yürüttüğünüz projeler. Tabii onlarla birlikte yürüttüğümüz projeler. Amacımız da üniversite öğrencileri çalışma hayatına başlamadan önce e, biraz... Hangi alanlarda çalışabileceklerini görsünler? Yaşlılık danışmanlığı, da, mesleki rehberlik gibi. Biraz onların alet çantalarını da güçlendirmek ve farklı şeylerle tanıştırmak istiyoruz. Mesela yaratıcı dramayı yaşantı grupları açıyoruz içeride. Etkili sorum teklifleri gibi seminerler açıyoruz. Ve psikodrama yine, yine yaşantı grupları açılıyor. Bunlarla tabii öğrenciler mezun olmadığını tanışmış olurlar. Daha sonra ileride uzmanlık almak isterlerse de bunun ilgili yerlere gidip uzmanlık belgelerini alıyorlar. Ee, yine yaz kampına ben yaz kampı ile ilgili ve hı hı. özellikle hani bu kapanış etkinliğinizle ilgili işte hı. çocukların çünkü genellikle hani kendileri yaptıkları şeyleri sergilemek konusunda e, çok istekli olduklarını hani biz de çocuklarla çalışan kişiler olduğumuz için hep gözlemliyoruz. E, zaten başında böyle bir şey var mıydı yoksa hani bu? Sonunda bir sergi, bir kuklalarını sergilememe bunları bir paylaşma fikri onlardan mı geldi? Esasında böyle fikrimiz yoktu. Fakat zaman içerisinde çalışmaları gördüğümüzde biz dedik bunları daha farklı değerlendirmeliyiz. Bir şeyler yapmalıyız ne yapalım bir sergi açalım. Sergi fikri aklımıza geldi ve sergiyi açtık. Ondan sonra sergilerin çocuklar şöyle bir çalışmasını gerçekleştirmişler. Bir çocuk her yaptığı kuklanın bir öyküsünü yazdı. Ne kadar keyifli. Evet. Daha sonra bir arkadaşımız bunların reproduksiyonlarını yaptı, fotoğraflarını çekti. Şimdi sanırım Eylül, Ekim gibi bir kubbel kitabı çıkartıyoruz. Çocukların <gülüyor> tarafından da yapılmış olacak. Sanırım bu kitap fikri de o zaman tamamen çocuklardan evet. gelmiş bir süreç içerisinde evet Tabii. Iç çıktı. Oldukça da <gülüyor> keyifli. Aslında e, en başından kuklayı seçmemizin sebebi e, kuklanın aynı zamanda m, drama çalışmalarında da rahat kullanılabildiğidir olması. E, hani söyleyemediğimiz bir şeyi kukla çok rahat söyler ya. E, bunun üstünden e, düşünüp güzel şeyler çıkabileceğini düşündük. Ama dönem içerisinde değişti değişti değişti. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama süreci çocukların da bence bu anlamda çok güzel bir katkısı olmuş ve hani bir katkı. ve kendi yaptıkları. <gülüyor> Eserlerden oluşan Hı. bir kukla kitabı da herhalde oldukça oh. keyifli olacaktır. Bu etkinliklerinize biz de katılmak isteriz evet. açıkçası. <gülüyor> ben, ben de kıskanıyorum açıkçası bazen. Niye ben kukla yapmıyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken... ...hem Yönet'in diğer projeleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak için... Hı -hı. ...hem de size ulaşmak için web adresiniz ya da size nasıl ulaşabilir programımızı dinleyen... Hı. ...örneğin bir... Öğrenci hı hı. ya da ulaşmak isteyen kişi. Tabii bir adresimiz www.yoret.org.tr Açılım bu. Telefon numaramız ise 0212 246 7647. Programımıza katıldığınız Hı. ve vakit ayırdığınız için Söz Küçüğün adına çok Hı. teşekkür ediyorum. Aynı zamanda gerçekleştirdiğiniz Hı. güzel çalışma ve hani çocuklara da hazırladıkları eserler ve sergiledikleri eserler için onları da teşekkür Hı. etmek Hı. ve buradan Hı. onların da adını geçirmek lazım herhalde. Evet. Siz de iletirseniz. Evet. Tabii ki de. Tabii çok ki de. çok teşekkürler. Biz teşekkür için. ederiz. Hı. Hı. Önümüzdeki hafta Bir Söz Küçüğün programında görüşmek üzere. İyi haftalar, hoşçakalın.